Bizleri arındırsın. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri hayır yolunda gidenlerden eğilesin. Nefsine esir olanlardan, dünyaya hırslananlardan eğilemesin. Görüyoruz ki Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde bize birçok örnekler, birçok kıssalar, birçok、e, derster veriliyor.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 アランスパノクウェタラハイルダダースアランナダネイレシンシェルウェシェルエイリンダンウザクウドギビンシェルウェシェルエイリンバシナギエランナダンダダースアランナダネイレシンアランキタブンダウェラシュラハンシュネテンダペガンベル s ンペガンベルダレタビオランインサンナダンウェラクサラウェラメセレレ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 Demek ki dinin emirleri biz günah makinası olan, nefsini doymak bilmeyen ve nefsine söz geçiremeyen insanlara demek ki din ne yapıyor? Kolaylık kılıyor, eğitebiliyor ve dünyasını ve ahiretini insanın düzeltebiliyor. Tanrıçalarım, bugünden itibaren iman ve imanın şubeleri ile alakalı bir ders sırslasına başlamayı düşünüyoruz. Bu çok önemli ve şart oldu, vacip oldu, farz oldu artık. Çünkü iman tevhidin zemini dir. İman anlaşılmayınca tevhidî konular hiç anlaşılmıyor. Kırka yakın tevhidî dersler içtedik ve tevhidî meseleler içtedik. Bu konular her ne kadar önemli olsa da iman anlaşılmayınca tevhidî meselelerin de anlaşılması mümkün olmuyor.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 oklarını atacaklar diyor yani ve okların hepsi uçlarına kan bulaşmış gelecek diyor bu da tabii Allah'ın takdir ettiği bir şey yani insan ol yaratıcısını inkar etse de Allah Azze ve Celle cevap veriyor zoruna gitse de gitmesede hoşuna gitsede gitmesede seni yaratan benim diyor biz istiyor Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın kısaca imanın Tanımına bakacak olursak, tabii ki benden çok çok daha iyi biliyorsunuz bu meseleyi ama bir dersin başlangıcı olmasa sebebiyle sizlere hatırlatma babından giderim. İman kalpten tastik, dilden tastik, azalarla tastiktir. Salih amellerle artar, masiverlerle ne yapar? Eksilir. İman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 Kimini mümin dedine, kimi mümin affik diye biliyor. Bu kavram karkasasının gündeme getirdiği müşkülatlardan bir tanesidir. Bunun yanında, şunu da güzel anlamak gerekir: Teyhitten sonra en çok zikredilen, en ince ayrıntısına kadar naslarin bol olduğu Kur'an ve Sünnet'te en çok izah edilen mesele olmasına rağmen.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 İman da zayıflar. Sebebi insanın işlemiş olduğu her günah, yani imanın şubesindeki o şubelerdeki kemaletin zayıflaması, küfrün şubesinin kemalete ermesi, insanın da hakkı giden yolda sekteye uğramasına sebep olur. Yani hakkı görmesine, hakkı kulak vermesine, hakkı adım atmasına ne yapabilir? Engel olabilir.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 küfür şubelerininse dibe vurmasına sebep olacağı inancındayım. İman dedik ki kalp lentsik, dillen tastik, azalarlan tastik. Şimdi bunun da bir göstergesi var. Bugün toplumda ehli sünnet, mürciye, harici, kaderiye, şubi gibi tanımlar var, değil mi? Peki bu tanımların İmana bakışlarının nasıl olduğunu biliyor muyuz? Bugün harici dediğimiz veya mürciye dediğimiz insanların ehl-i sünnete bakışları çok acayiptir. Ama onlar da kendilerine ne derler? Ehl-i sünnet ve cemaat derler. Hele hele tekfirci, harici dediğimiz insanlar kendilerinden başka kimseyi Müslüman'da ne yapmazlar? Görmezler. Onlara tekfirci dediğimizde onlar da bize mürciye derler. Mücciye gittiğimizde bize ne derler? Onlar da evlereşenlik kelimeler kullanır. Bakın bunların hepsinin altında yatan kalbin tastiki, dilin ikrarı, imanın tanımıdır diyen hangi taife mücciyedir, ircaihilidir? Onlar amel imandan bir cüz değildir. Sen kalbe bak. Eğer kalp tastikliyorsa, meseleyi de inkâr etmiyorsa, hayatına geçirmedi, geçirmiyorsa. Hiç önemli değil. Bu insan İslam dairesindedir der. Yaşamış olduğumuz toplumun akidesi de budur. Bak Müslümanım der ama namaz kılmas. Müslümanım der, hac fazlolur, gücü yerindedir, yol emniyeti de vardır, hacc gitmez. Müslümanım der, orucunu apmaz. Ya bu sıcakta kim tutacak ya der. Yani ben soğuk oldum, onu size suyla tutarım. Böbreğim ağrıyor, başım ağrıyor, dişi ağrıyor. Ne yapar?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 Haşlı olunacak diyor. Bak geçen dersler kimi gördük? Biz bu kafirleri gördük. Bunlar küfrün önderleri, halkı sapatan, insanları yanlış yönlendiren, zulmeden, bölen, Allah'ın sistemine baş kaldıran insanların sembolik isimleri değil mi? Bir Müslüman inandığımız söyleyen bir Müslüman namazını kılmasa, işte bunlarla ne yapacak? Haşlı olunacak yani birlikte cehenneme girecek. Birlikte bu insanlarla ne yapacak? Yanacak. Çok detayına girmek istemiyorum. Demek ki amel de imandan neymiş? Bircüzmüş. Bakın oruç tutuyor. Onun sevabı benim diyor Allah Azze ve Celle. Yani her şey bir sevap tayin ediyor ama oruç benim diyor. Ne verdiğini de bilmiyoruz. Sonsuz kermiyle inanan insana ne yapacak? Bunun sevabını verecek. Ama bak tutmayanın cezasına bak şimdi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir hadisin içinden pasas dikledeyim. Hakkınız helal edin. Kelimeler çıkmıyorsa dilimde bir uyuşukluk oldu.、Şu. Birinizin ikramından ama hanginizinkinden bilmiyorum. Seninkilerin seninkilerin. Dilim şeye vuruyor, kelimeler tam çıkmıyor. Allah razı olsun. Bir şey vurdu. Bir adam diyor, dikilmiş. Birinin elinde diyor şöyle,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 İnsan oluyor. Ama hacca gittin. Haccı da mebrur kılamadın. Aynı nasla devam ediyor. Burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün diye de ne var? Bir beddua var. Kimin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayetler, gücü yetip, yol emniyeti de olan,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 azalarda ne yapacak gösterecek buraya kadar da harici dediğimiz necdi tekrirci dediğimiz insanlarla beraberiz onlar imanı bir bütün kabul ederler ne artar ne de eksilir derler korkuda aşırı gidip ümidi yok etmişlerdir ve yalan da söylesе hırsızlık da yapsa en ufak bir günah da işlese insanları alelütlak ne yaparlar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 Bitmiştir. İslam'daki hükmü nedir? Budur. Zoruna gitse de gitmesede hükm bu. Demek ki imanın güzel anlaşılması, İslam'ın güzel anlaşılması, ihsanın güzel anlaşılması lazım. İman Allah Resulü Ani Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediği gibi 70 küsür şube dir. Artar ve eksilir. İmanın en üstünü kelimeyi tevhiddir.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 Çünkü bir o hadis hakkında koca bir cilt kitap okudum, şerhini yapmışlar. Baya bir notlar çıkardım. Aramızda böyle meşhur olan Cibril hadisi dediğimiz bir hadis var. Dihyetil kelbinin kılığında Cibril'in gelmesi, Ali Selametü'llah'ın bolca sahabeylen birlikte oturduğu bir ortamda dizini dizine dayayıp kendisine bazı sorduğu sorular var. Yani İslam nedir?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 Onlar Allah Resulünün zamanında, onlarla birlikte yaşayan, onlarla hayatını kâmeden bir topluluk. Ali sallatu ve selamın zamanından. Şimdi bunlar aralarında şöyle bir söz ediyor kardeşlerim. Muhammeden kavım arasındaki şu müşkilak şu an devam ediyor. Bizim işimiz, gücümüz, yaşadığımız yer Muhammed'e daha yakın. Ali sallatu ve selamı. Biz diyor, onlar gibi namaz kılalım.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 Ama İslam olduk değil. Demek ki kalp tasdiik edecek ki dilin ikrarı ağzının göstergesi neymiş? Geçerli olacak. Yoksa iman geçerli nedir? Deildir. İman geçerli. Eğer kalp tasdiik ettiğini dil ikrar etmiyorsa yine imanın geçerli değil. Bakın bunda da. En önemli delillerden bir tanesi nedir? Ebu Talip örnektir. Ebu Talip kimdir? Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası. Müşrikler, kafirler kendisine saldırdığında onların karşısında demirden, bir beton olan, bir engel set olan müşrikleri, kafirleri yene dokundurtmayan birisi. Ama buna rağmen ölüm döşeğine düştüğünde Allah Resulü koşarak geliyor.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 arkadan koca karıların beni kınamasını istemiyorum. Lat, menat, uzza, hıbel diyor ve ölüyor. Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam, yetmiş değil, yüz kere de olsa ben tövbe istiğfar etmeye devam edeceğim diyor. Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Sen ona yetmiş değil, yüzde tövbe istiğfar etsen Allah affetmeyecek diyor tövbeden.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 Senin ta çocukluğundan bugüne kadar hep kol kanat geldi. Bu kadar yardımda bulundu. Seni canından daha çok sevdi ve esirgedi. Hiç mi ona faydan olmayacak? Çünkü kafirler müslükler cennetin kokusunda he ne yapamayacak, bulamayacak. Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Evet, muhakkak ki faydam olacak. Cehennemde ebedi kalacak, cehennemden çıkmayacak. Ama Bana yardım etmesi hasabiyle topuklarına kadar ateşe girecek ama bununlandan beyni fokorlayacak diyor. Yani bu da ona o kadar bir faydası diyor. Demek ki kalp tasdiik edecek, dil ne yapacakmış? İkrar edecek. Bunun ikisi olmazsa olmaz. Şimdi üçüncü bir müte lasım nedir? Bu ikrar ettiğini ne yapacaksın?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 Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine getiriliyor.、E, İçkinin cezası neydi? Günümüzde değil. Günümüzde her şey serbest. O zaman neydi? İnananların içinde. Kırk, Kırk tane sopa. Kırbaç değil. Kırbaçı nereden çıkartır? Hı -hı. Çubuktan gelince sopa uzat o zaman şöyle. Kırk tane sopa vuruyorsun. Şimdi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 Ne kardeşlik hukukunu iman kardeşliği hukukunu koruyabiliyor, ne de、e, böyle bir olaylarda birine takınacağı tavırı ne yapabiliyor yapabiliyor. İşte bu imanın ve şubelerinin anlaşılmadığından kaynaklanıyor. Bu meseleyi de imanın şu üç ruhunu kalbin, dilin ve ağzaların tasdikini anlatan küfür yönünde en güzel hadislerden bir tanesi.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 İkincisi neydi? Kul hakkıdır, ona da Allah ne yapmaz, karışmaz diyor. Üçüncüsü neydi? Kişinin nefsine işlemiş olduğu zulüm, o da Allah'ın meşiyetindedir, dilerse azab eder, dilerse affeder diyor. Bakın, kişi zina da istsa, içki de istsa, hırt den de kaçsa, hırsızlık da yapsa, o cennete ne yapacak? Girecek diyor.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 Şimdi burada işle, işlediğin kadar günah değil. Bu boyutuna girmeyeceğim. İleriki derslerde gelecek bazı şeyler. Burada anlatılan şu: Günahlar hangi boyuttaymış? Tevhid boyutunda, kul hakkı boyutunda ve nefsede dönük. Nefsede dönük olan işleme ne günah olursa olsun kalbinde hardal dağınısı kadar iman bulunan cehenneme ne yapacak? Girecek. Bu seni ebedi cehenneme ne apmıyor, sokmuyor. Ama nasıl ki elin kirlandı, herhangi bir yerinde bir necaset var. Ne yapıyorsun?、E、orada da ateş temizleyecek yani. Ateşle temizlip gireceksin. Ter temiz. Çünkü cennete kirli, hiç kimse ne yapmayacak, girmeyecek. Basit bir cümle değil ama biz basit kullanıyoruz. Ter temiz gireceksin. Ama gireceksin. Hatta öyle insanlar var ki kap kara olacak. Taşlaşacak, kömürleşecek en son girenler. Onlar diyor cennette ab-ı hayat suyuna batırılacak. Ve alınlarında Allah'ın azatları olacak diyor. En son. Ve o vaziyette bile bak taşlaşmış, kömürleşmiş, cehennemde o kadar azap görmüşler. Tabii günahları nispetinde. Cennete girecekler ne diyecekler? İnsanoğlunun nefsine bak. Allah'ım şu alnımızdaki lekeyi kaldırır.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 İkrara giren meselelerin düzgün anlaşılması, amele azalara gelen meselelerin düzgün anlaşılması gerekir. Şimdi kalpte sıkıntılar vardır. Neden? Kalpte en ufak şek, şüphe、e, insanı ne yapar? Götürür. Bu her şeye yansırır. Hadis-i şerifte geldiği gibi vücutta ne var? Bir et parçası var. Bu düzeldi mi?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 Veya tahsini getirirse, ya、e、Allah'ın bunu yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyor? Bakara yüz alt. Adam ayeti gördüğü halde Allah'ın indirdiğinde diyor unutma olmaz, kaldırınma olmaz. Bu diyor Allah'ın ilmini eksikliktir. Bunu ne yapıyor? Kaldırıveriyor. E bu nasıl kitaplara iman? İman dediğin de bunların hepsini ne yapar bu? Kapsar. Gelelim peygambere.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 Ona bazı şeyler söylemek küfür değil midir? İman ettim diyorsa o iman seni ne yapacak? Bağlayacak. Bakın Ali sallallahu aleyhi ve sallamın geldiği ortamda Yahudi ve Hristiyanlar çoktu. Hele hele Medine'de alimleri çoktu. Sebebini tabb benden daha iyi biliyorsunuz ama hatırlatma baziline. Onlar kitaplarında bir resulun geleceğini ve onun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 kendi öz çocukları gibi ne yapıyor tanıyorlar. Bakın şimdi ayet iniyor. Yahudiler diyor ki la ilaha illallah Musa resulullah. Biz Muhammed'i sevmiyoruz ama Musa'yı çok seviyoruz. Ve bu şekilde kendilerinin iman ehli olduklarını söylüyorlar. Ama Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar doğruydu tevhit üzerineyse. Öbür kesim ne diyor? La ilaha illallah İsa resulullah diyorlar. Biz Muhammed'i sevmiyoruz.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 Ömer radıyallahu anhın gelip de bir gün Ali sallallahu aleyhi ve selam sahabe'ye nasihat ederken, ey Allah'ın resulü, yanımda tevrat'tan sayfeler var. Bunlardan okuyayım da istifade edelim deyip izin de almadan hemen okumaya başlıyor. Kafayı bir kaldırıyor ki Ali sallallahu aleyhi ve selamın kızgınlıktan gözleri kan canana dönmüş, boyun damarları şişmiş. Hemen diz çekiyor. Vallaği Allahı Rabb, dini İslam. Seni de nebi olarak kabul ettik ey Allah'ın resulü deyince Ali sallallahu aleyhi ve sallam yumuşuyor. Valla ki kardeşim Musa aranızda olsa getirdiğime tabi olmasa andosun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Demek ki artık Peygamberimiz geldikten sonra hak gelmiştir, batıl zahir olmuştur. Ve Müslümdeki ifade de Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden. Her kim benim ismini duyar da iman etmeden ölürse an dosun ki şirk üzerine ne yapmıştır ölmüştür diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki peygambere iman dedin mi? Artık diğer peygamberlere imanla peygamberimize iman birbirinden ne yapıyor ayrılıyor. Biz bütün peygamberlere tasdik ederiz. Hiç birini birbirine üstünlük saymayız. İmanımız hepsine bütündür.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 Bunun söyleyen kafir olur. Peygamber'e iman fazladır, inkarı küfürdür. Hafife alma, sözünü reddetme, boşat çıkarma insanı kafir eder. Bu açıktı. Ama sohbetin içinde gelecek hadislerde biz hadislere vahiy demiyoruz. Bizim itikadımız sünnete vahidir. Peygamber'in söz fiil takririne vahidiyoruz.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 Mizan, ölümden alakalı dersler işte dedik ya. Aslında ahirete imanın bunlar birbir neydi? Safalarıydı. Bir de imanda bir cüz daha var. Mesela benim çok sevdiğim bacanamdan bir tanesi cibur. Allah onu kel yaratmış misal. Am. Şimdi birisi kara, birisi kel, birisi beyaz, kimi siyah, kimi erkek.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 Allah öyle razı olmuş. Öyleyse sen sana indirilen emir ve nehirleri hayatına geçir. Ama nasıllığını, celiğini ne yapma? Sorma diyor. Kaderinde dört rüknü vardır. Nedir? Mesela halk arasında en çok zikredilen bir şey var. Allah böyle takdir etti ne yapalım diyor adam. Şimdi kadere imanda geleceğiz inşallah ömrümüz varsa. Ne demek istiyor burada? Ne?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 O vucudun gerdirilmesini neylen yaptıklarını biliyor musunuz?、Ha? En zehirli yılanlarla yapıyorlar, zehirleri ile yapıyor, yılan zehirleri ile. Oraları öldürüyorlar. Aptallar güzel gözükmek için adım adım hem de para yılan kendilerini öldürüyorlar. Onun için demek ki birçok cüzü geliyor. Bizler ne yapacağız? İman ettik. Dedi mi? Bizden sör.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 İman eden bir insanın, hani böyle bir ders oldum camilerde hani buyurun aşkla diyorlar ya aslında demeniz de lazım. Eşheden la ilaha illallah ve eşheden an-nəm Muhammadan abduhu ve resulü aşkla gelmedi bak sizden uyuyorsunuz demek ki ve bu her ibadetin kabulünün ilk şartıdır. Birisi küfürden iman ettiği zaman ne yapılır? Allah Resulü an İstilatü Vüsalam götürün kardeşiniz hemen guslettirin.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 Zekatın hak olduğunu söyle. Zekatı da diyor, orta bir maldan al, mazlumun ahında sakın diyor. Demek ki İslam'ın imandan sonra bakın aşama önce Muasadisinde ne var? Başlangıçta Allah'ın birlenmesi. Allah birlenemiyorsa aynen Mekke müşriklerine bakın, Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığında namaz kılıyorlar mı? Kılıyorlar. Hac ediyorlar mı? Ediyorlar. Kabe'yi tavaf ediyorlar mı?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 私の言葉は、私の言葉は、a の言葉は、私の i 葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の i 葉 i n の言 n n e t e g i r m e n は、私の言葉は、私の言葉は、私の e 葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私 a 言葉は、私の言葉は、私の言葉 e n e 言 i r 私 e 言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の n 葉は、a の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私 s e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 Eh、illa、eh eh、am ente <g ül üyor> スタッフが見えてくる。